Şimdi diyor ki, kavulun bilişen iman şudur. İman el imanu kavulun bilişen, iqtidadun bil jinan, amelun bil arkan, yezidu bittâ'eti ve yenqusu b'mâsîyet al-rhman. Tamam, beş tane. El imanu kavulun bilişen, dil ile ne yapmak? Söylemek. E, e, ve iqtidadun bil jinan, jinan burada ne? Kalp ve i'tikadun bil kalbiyle ne yapmak itikad etmek ve amelun bil erkan erkanlardan kasıt burada azalar amelun bil erkan azalarla ne yapmak amel etmek yezidu bi ta taati ile artar ve yenqusu bi maasiyati errahman rahmana maasiyetle ne yapar azılır rahmana maasiyetle azalır. bu beş şey şimdi ehli sünnet alimleri tabii bunları naslardan almış birçok nas var ama konumuz özellikle imanı tafsili anlatma değil. Metinde geçtiği için e, ana hatlarıyla belirtme. Tamam mı? Kastımız. ehli i sünnet vel cemaat mesela bunu meşhur Ebu Hureyre hadisi ve Müslim'deki bu hadisten almış. Şimdi bunu hemen burada beyan edelim. Bir iki üç dört beş. Birincisi neydi? Eee Dil ile söylemek. Yani söz. İkincisi kalp ile ne yapmak? Tasdik etmek. Kalp. Üçüncüsü ne? Azalar ile amel etmek. Amel yazalım bunu. Dördüncüsü itaatle artar. Yani artması. Beşincisi masiyetle eksilir dedik. Günah işlemekle eksilir. Eksilmesi. Şimdi Ebu Hureyre hadisine baktığımızda Nebi S.A.V. ne diyor? El-İmanu onu ve sebe'u'na şuhbe. İman 70 küsür şuhbedir. Fe-a'lâhe <gülüyor> kavlu la ilahe illallah. En üstü yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Ve-ednâha imâtatul tarik. En altı ise yoldan en üstünü a'lâhe kavlu üstü la ilahe illallah. En üstü la ilahe illallah'ı söylemek. وَاَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْاَذَاءَ اَنُتْتَرِيكُ En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Ve وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ minel iman. Hayat-ı imandan nedir? Bir şubedir. Şimdi biz bu hadise baktığımızda bu beş rüknü, bu beş temeli görüyoruz. Şimdi hadiste bu beş yerin noktası neresi belirtelim. Şimdi dedik ki birincisi dil ile söylemek, kalp ile itikad etmek, azalar ile amel etmek, itaatle artar, masiyetle eksilir. İman budur. Beş. Şimdi hadise bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El imanü bi 70 neşabe. İman 70 küsur şubedir. En üstünü ne? La ilahe illallah mı diyor? La ilahe illallahı söylemek mi? Söylemek yani. O zaman la ilahe illallahı söylemek söz. O zaman bakıyoruz burada. En üstünü la ilahe illallahı söylemek diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Söz kısmı burada. Sonra ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Hangi amelden? şey hangi kısımdan? Azalarıyla amel, değil mi? Azalarıyla amel. Çünkü tutuyorsun elinle veya ayağınla köşeye atıyorsun. Kaldırıyorsun ve azalarıyla amel etmek. Sonra Nebi S.A. ne diyor? "Vel haya şu'betun minel iman." Haya da imandan bir şubedir. Haya hangi amellerden? Kalbi amellerden, değil mi? Kalbi amellerden. Bak kalp kısmı da burası. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَالْحَيَاُوا شُوبَةٌ iman" dediğinde, "Haya da imandan bir şubedir dediğinde kalbi olan, kalbi amellerden olan hayayı imanı ne yaptı? Kalbi amel olan hayayı imanı ne yaptı? Dahil etti. Biz de buradan ne anlıyoruz? Demek ki kalbi ameller imandan. Ki zaten baktığımızda Ebu Hasan el-Eş'ari makalatül mürciyeler 12 kısımdır diyor. Çok küçük bir kısmı hariç bütün mürciyelerin dahi arasında icma vardır ki kalp amelleri nedendir? Kalp amelleri imandandır. Tamam. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vel hayâ u minel iman dediğinde hayâ da imandan bir şubedir dediğinde anlıyoruz ki kalp amelleri neden? imandan Ve kalp amellerinin en başında da zaten ne, ne, ne gelir? itikat gelir. Tamam. O da, o da burada. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Şimdi elimizde iki tane kaldı hadiste bulacağımız. Bu artması hadisin başında eksilmesi ise sonunda. Ne diyordu hadisin başında? اَعْلَاهَا قَوْلُ la اِلَٰهَ illallah. En üstünü la ilahe illallah demek imanın en üstü var en altı var. Arasında fazilet farkı var basamak basamak. En üstü la ilahe illallah demek diyorsa demek ki imanın artması diye bir şey var. Üstü diye bir şey var. Sonra ne diyor Neb-i Yoldan en altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Demek ki altı var. Demek ki burada altı var üst var. Bu da eksilmeye delalet. De Tamam. Bu beş şeyi bulduk. O yüzden ehli Sünnet ne diyor? <gülüyor> El-i'manuh. Qavlun bil lisan. İ'tikadun bil Janan Ve amelun bil erken. Yezidu bil taati ve yenkusu bi rahman. Buraya şimdi tekrarla. El-i'manuh. Qavlun bil lisan. İ'tikadun bil Janan Ve amelun bil erken. Yezidu bil taati ve ينقصه بمعصيه الرحمن. Şimdi bu beş şey tamam Şimdi buna delil ne? Müslüm'deki hadis. Tabii şimdi burada önemli bir nokta var. Ehli Sünnetle mürciye arasındaki veya Ehli Sünnetle Hariciler arasındaki fark ne? Yani maalesef bu sık sık karıştırılıyor. Şimdi Ehli Sünnete göre iman artar ve eksilir. Mürciye göre imanda artma ve eksilme ne yapmaz? Artma ve eksilme yok. Tamam Yine haricilere bakalım. Haricilerde artma ve eksilme var mı? Haricilere göre iman artar mı, eksilir mi? Evet, artar ve eksilir. Peki, ne gibi bir fark var? Şimdi, mürciye göre amel, imanın müsemmasına dahil değil. Amel ne? İmanın müsemmasına dahil değil. Yani imandan değil. Haricilere göre ise amel imandan. Ancak hariciler ve mürciyeler ehli sünnete muhalefet eden bir fırka imanda. Tamam? Muhalefet eden bir fırka. Muhalefet etmelerinin sebepleri var ama en başta gelen sebeplerinden bir tanesi. Şimdi mürciye neden mürciye olmuş? Hariciler neden mi harici olmuş? Yani hangi usülü benimsemişler de o usul onları bir kısmını mürciyeliğe götürmüş, bir kısmını hariciliğe. Çok tuha tuhaf ve ince bir nokta var. Haricilerin harici olmasının ve mürciyelerin de mürciye olmasının sebebi, sebebi bir noktadır ki bu noktada birler. Yani ikisi de aynı çıkış noktasından hareket ederek birisi mürciye olmuş, birisi ne olmuş? Harici olmuş. Bu da nedir? Şimdi haricilere göre İman cüzlere bölünmez. İman tek bir bütündür. Mürciye göre de ne? İman tek bir bütündür. Cüzlere ne? Bölünmez. Demek ki birbirine tamamıyla iki zıt kutup olan, iki zıt fırka olan haricilerle mürciyeler aynı şeyi söylüyorlar. Harici diyor ki iman bir bütündür cüzlere bölünmez. Mürciye de diyor ki bir bütündür cüzlere bölünmez. Ama aynı çıkış noktasından başlıyorlar. Farklı bir yaklaşımla yaklaşıyorlar. Çıkış noktası bir. Ama o noktaya yaklaşım tarzları veya yaklaşım usulleri farklı. Bundan dolayı ayrılıyorlar. Nedir o? Mürciye diyor ki iman bir bütündür. Madem ki iman bir bütündür, cüzlere ayrılmaz. Bir insanda bir parça bir şey bulunsa, biraz imandan bir alamet bulunsa o insan mümindir. Anladın mı? ne nedir? Kamildir. İman madem ki bir bütün, o zaman cüzün bulunması küllün bulunmasını gerektirir birazının olması imanın tamamının olmasını gerektirir. Hariciler de aynı şeyi söylüyorlar başlangıç olarak. Diyorlar ki evet iman bir bütündür. Cüzlere bölünmez. Bir kısmının gitmesi tamamının gitmesini gerektirir kafir olarak. Da. Anladın mı bu noktayı? Şimdi hariciler insanları tekfir ederler. Büyük günah işleyenleri tekfir ederler. Ondan sonra e, farz olan amelleri terk edenleri tekfir ederler. Mürci ise zıttı de diyor ki iman bir bütündür, cüzlere ayrılmaz. Mürciye diyor ki o yüzden iman bir bütün olduğu için bir cüz varsa adamda hepsi var demektir. Çünkü cüzlere bölünmüyor ki biraz imanı var, biraz yok diyelim veya imanı eksik diyelim. Cüzlere bölünmüyor ki diyorlar. Hariciler de aynı şekilde. Diyorlar ki imanda artma ve eksilme olmaz. Tamam? Artma amel imandan cüzdür diyorlar ama artma ve eksilme olmaz. İman bir bütündür. Cüzün gitmesi, küllün gitmesini gerektirir. Mürceye diyor ki cüzün olması, küllün olmasını gerektirir. Anladık burayı. Ama ehl-i sünnet ne diyor? Şimdi bize diyorlar ki siz ameli mesela mürceyelerden veya bugün günümüzde özellikle e, bu ortamda yaşadığımız bu ortamda çeşitli itiraz getiriyorlar ehl-i sünnete. Diyorlar ki siz eğer ameli imandan cüz sayarsanız bir insan amel işlemediği zaman tekfir mi edeceğiz diyorlar ona. Şimdi biz ne diyoruz? Bir insan e, söz, kalp ve amel bu üçlükün. Bir insan bunlardan herhangi bir tanesini terk etse, mesela sözü. Bu insan ne olur? Kafir olur, değil mi? İslam'a girmesi için bu sözü söylemesi lazım. Peki ikincisine kalple itikad etmesi lazım. Bu da doğru. Kalpten kalple itikadı terk ederse yine kafir olur. Peki amele diyorlar ki amele niçin aynı şeyi söylemiyorsunuz? O zaman bir insan yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmadığı zaman kafir mi olur? Tamam. İşte bunlar, ehli sünnetin mezhebini hakikatini anlamadıkları için bunu söylüyorlar. Eğer bunlar hakikaten ehlü sünneti anlasalardı, bilselerdi, bunu söylemezlerdi. Çünkü neden ehli sünneti mürciye ve hariciden ayıran bir özellik var. O da imanın düzlere bölündüğüne inanmasıdır. Ehlü sünnet, amelin şey e, imanın cüz cüz olduğunu söyler. Ki bunu naslardan almıştır sadece. Nebisa Selen ne diyor az önceki hadiste? Biz belirttik. İman yetmiş küsür şubedir. Demek ki iman şubelere ayrılıyor. O yüzden biz diyoruz ki kişi terk ettiği şubeye göre değer kazanır. Ne yapar? Kişi terk ettiği şubeye göre değer kazanır. Bakarız o şube hangi şube? Sonra hükmü ne İslam'da? Ona göre. Yani mesela bir insan dese ki bize. Kişi ameli terk ederse hükmü nedir? Deriz ki bu bir kere mücmel bir cümle. Kapalı bir cümle. ilmi bir cümle değil. Yanlış bir yani ilmi bir cümle değil. Kapalı bir cümle, eksik bir cümle. Ameli terk etmek. Neden? Çünkü mesela bu soruyu soran mürciye derim ki sen söyle bakayım ameli terk etse bir insan ne olur? Ne diyecek mürciye? Bir şey olmaz. Kafir olmaz. Peki bir insan soracaksın ona. Allahı terk ederse, şey Allahı sevmeyi terk ederse bir insan Allah'a sevmezse hükmü ne? Kafir değil mi bir insan? Mürciye de bunu söyler. Allah'a sevmezse bir insan nedir? Kâfirdir. E pek Allah'a sevmek amel değil mi? Amel, kalbi amellerden. Bak ameli terk etti diye sen de o zaman tekfir ettin. Bana ne diyecek? E ben kalbi amel demedim ki. E sen bana sorarken de kalbi ameli terk etmenin hükmü nedir demedin ki? Ne sordum bana amelin terk etmenin hükmü? E bu amelin içine Allah'ı sevmek de girer. Şimdi Allah'ı sevmeyene mümin mi diyeceğiz? Terk ettiği şey amelden ibaret olduğu için mümin mi diyeceğiz? Değil. O zaman diyeceğiz ki bir insan bize sorsa, ameli terk etmenin hükmü nedir? deriz ki sen milenel amel nubeyn lena Sen bize ameli isimlendir, amelin ne olduğunu bildir, o terk edilen amelin hangi amel olduğunu bildir, biz de sana ne yapalım hükmü beyan edelim. Eğer sen bize amelden yoldan eziyet verecek ameli kaldırıyorsan, yoldan eziyet verecek şeyi, bu ameli terk etmeyi kastediyorsan, deriz ki icmaen bu nedir? Bunun terki küfür değildir. Eğer sen amelden kasıt Allah'ı sevmeyi söylüyorsan, bunun terki küfürdür. Eğer sen amelden kasıt Allah'tan korkmayı söylüyorsan, bunun terki nedir? Bunun terki küfürdür. Eğer sen amelden kasıt namazı söylüyorsan, bak bunda ehl-i sünnet arasında ne vardır? İhtilaf vardır. Orucu söylüyorsan terki küfür müdür, dil midir? İhtilaf var. Zekatı söylüyorsan terki küfür müdür, dil midir? İhtilaf var. E, Hacdı söylüyorsan terki küfür müdür, dil midir? Ne? İhtilaf var. O yüzden biz insanların istediği gibi cevap vermeyiz. O yüzden bir insan dese ki bize amelin terki nedir? Net bir cevap ver. Bize deriz ki biz senin istediğiniz, istediğin gibi cevap vermek zorunda değiliz. Biz dinin tayin ettiği Dinin bize tayin ettiği cevabı veririz. Tamam. Çünkü o insana sorarız. Amel'in terki ne? Bize derse ki küfür. Biz deriz ki yoldan eziyet verecek şeyi terk etti bir insan. Kafir mi oldu? Olmadı. Hariciler bile kafir olmaz der. Anladınız? E Peki dese ki ee, kafir olmaz dese. Ne deriz ona? E peki Allah'ı sevmezse kafir olmaz mı? Allah'ı sevmek de amel. O zaman bak biz ne yaparız ehli sünnet olarak? Bizim için 3 mertebe vardır. Çünkü biz ehli sünnet gibi tek bir bütün görmüyoruz ki e, hemen bir parçanın gitmesi küllüğün gitmesini gerektirsin. Cüz cüz görüyoruz biz imanı. Bize hangi cüzü cüzü terk ettiğini söyle. O cüzün hükmü neyse İslam'da ona göre o insana hükmü veririz. Anladık? Şimdi birincisi 3 mertebe var. 1 2 3 Birinci mertebe terki terki yani bu amel amel üç mertebedir tamam üç mertebede ele alınır hani bize soru soruldu ya amelin terkini nedir biz diyoruz ki biz ameli üç mertebede ele alırız bir terki icmaen küfür olan iki ee, terki Terki'nin küfür olduğu ihtilaflı. Üçüncüsü terki icmaen küfür olmayan. Sorsa bir insan amelin terki nedir? Ne dedik? Sen amel Sen bize amelin ne olduğunu bildir. Biz de sana hükmünü söyleyelim. Eğer sen amellerden kastın. Kalbi ameller, Allah'ı sevmek, korkmak. Tamam. Bu amelleri söylüyorsan bunların terki icmaen nedir? Küfürdür. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, resullere inanmak, ahiret gününe inanmak. Bak bunlar hepsi ne? İcmaen ne? Bunların terki nedir? Küfür. O zaman terki küfür icmaen. O zaman terki küfür olanların kısmı ne? Kalbi bir ameller. Kalbi amellerden ee, Allah Subhanahu ve teala'nın emrettiği şeyler. Yani kalbi amellerden olmazsa olmazlar. Tamam. İkincisi terkinin küfür olduğu ihtilaflı mevzu. Bu da nedir? İslam'ın şartları. Dan dört tanesi. İslam'ın ...'dan dört tanesi. Üçüncüsü ise icmaen küfür olmayanlar terki amellerden. Bu da şunun altındaki bütün ameller. Yani İslam'ın şartlarının altındaki bütün ameller. Ana babaya iyiliği terk etmek. Emri bil maruf ve nehyanil münkeri terk etmek. E yoldan eziyet verecek şeyi terk etmek. E ze sadaka vermeyi terk etmek. İcmaen i̇cma nedir bunlar? Değil. O zaman bizde üç mertebe var. Bir, terki, icman, küfür olatlar. Bunlar kalbi ameller, itikat kısmı. İki, İslam'ın şartları. Bu da ne? Terkin küfür olup olmadığında ihtilaf var. Yani namazın terki küfür mü değil mi? Orucun terki küfür mü değil mi? Haccın terki küfür mü değil mi? Zekatın terki küfür mü değil mi? bunlar ne var ehl-i sünnet arasında? ihtilaf var. Şimdi tercih edilen görüş hangisi? Bu önemli değil. Bizim mevzumuz burada imanı beyan etmek. Yoksa... Delillere baktığımızda hangisi daha güçlü? Namazın terk, küfür müdür, dil midir? Zekatın terk, küfür müdür, dil midir? O bizim mevzumuz değil. İşin fıkhi boyutu. Tamam. Üçüncüsü ise İslam'ın şartının altında olan bütün ne Ameller. Tabir ise imanın şartları ve onlara bağlı olan bazı ameller, kalbi ameller. imanın şartları ve onlara bağlı olan kalbi ameller. İcma en küfür. İslam'ın şartları ihtilaflı. Dördünde de ihtilaf var. Seleften namazın terkine küfür diyenler olmuş. Seleften namazın terkine küfür demeyenler olmuş. Seleften zekatın terkine küfür diyenler olmuş demeyenler olmuş. Oruç, keza, hac keza hepsi tamam. Burayı anladık. Üçüncü kısmı da ise bütün ameller. Bu da icmaen nedir? Küfür değildir. O yüzden yani maalesef mesela bu e, çok... Ehl-i Sünnet kardeşlerde de bu çok var. Yani bu amel mevzusunu bir türlü beyan edemiyorlar. Yani bir türlü mesela insanlara selefin menheci üzerine sunmuyorlar. Bu çok tuhaf bir şey. Yani bir insan amelin terkine dediği zaman böyle bakman bir yani böyle bakmak Ehl-i Sünnete yakışmaz. Bir ilim talebesine, bir ben Ehl-i Sünnet'im diyene, Kur'an-Sünnete göre, selefe göre ben imanı biliyorum, imanı anlıyorum diyen bir insana bu tür şeyler yakışmaz. Tamam? Bunların hükmü hepsi mukarrar kılmış icmaî icmaî mevzulardır. Hani böyle karma karışık ihtilaflı veya çetrefilli veya çok tafsilli bir mevzu değil ki. Bunlar ehl-i tarafından mukarrar kılmış 1400 senedir bu şekilde gelmiş ve gidecektir kıyamete kadar da. Hak taif olacaktır ve bu, bu iman bu şekilde anlatılacaktır. İman budur ehl-i e göre. Amel'in terkinin hükmü budur. Böyle anlatılıyor insanlara göre. Tamam? Burayı anlayalım o zaman. O zaman burada hadis, hadiste ne diyordu? Burada hem müellif de onu zikrediyor. Hadise alalım. وَهُوَ بِدْعُونَ وَسَبُعُونَ شُعْبَ İman küsür küsur şubedir. Ee, burada bidun yani مِنَتْ سَلَاسَةِ اِلَا تِسْعَ Üçten dokuza kadar der alimler. Lugat alimlerinde falan. Yani yetmiş küsur şube o yüzden diyoruz. Üçten dokuza kadardır bidun kelimesi. Tamam o yüzden yetmiş küsür şu belirliyoruz Peki şu beney şu abetucuz ümüne şey bir şeyin nedir cüzüdür Tamam cüz ümüne şey bir şeyin cüzüdür o zaman e, burada iman 70 küsür şubedir yetmiş ne? cüzdür tamam Evet Evet şimdi peki rükün var bizim elimizde ne var şimdi bak dikkat edelim cüz var rükün var Bir de şube var ne var elimizde cüz Rükün, şube. Peki şube ile rükün arasındaki fark nedir? Şube ile rükün arasındaki fark nedir? Şimdi bunu bir yazalım. Elimizde üç şey var. Bir, iki, üç. Şimdi birincisi Şube. Rükün cüz. Şimdi biz ne deriz mesela? İmanın rükünleri. Değil mi? Doğru mu? Evet. İmanın rükünleri. E i̇şte imanın şubeleri. 70'ü şubedir diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın yine ne? Cüzleri. Değil mi? Biz bunları söyleriz. Peki bunlar ne demek? Şimdi önce şube ile rükünler arasındaki fark. Yani şube ile rükün arasındaki fark. Şimdi rükünlere baktığımızda mesela Allah'a, değil mi? Meleklere vesaire anlatır. imanın rükünleri derler mesela. Allah'a, meleklere inanmak vesaire. Bunlar nedir? İmanın rükünleri. Peki şube ne? Şube. İmanı dinin, yani şube eşittir din tabir sayesinde. Yani bütün din şubelerin içine dahil. Doğru mu? Bütün din Şubelerin içine dahil. Yani rükünler imanın şubelerinden nedir? Mesela Allah'a meleklerine, kitaplara, ahiret gününe, kader edeme, bunlara inanmak. Bu kaç tane mesela? Altı rükün diyelim. Bu altı rükün bu şubeye dahil mi? Dahil. O zaman ne diyoruz? Rükünler şubelere, yani bu rükünler şubelere dahildir. Yani 70 küsur şubeden parçadır. Tamam, şubelerden nedir? Bir rükündür. Rük e, o zaman diyoruz ki rükünler şubelere dahildir. Yani şubelerdendir. İmanın rükünleri ise şubelerin nedir? En üstünüdür. Tamam. Şubelerin neyidir? En üstündür. Mesela İslam'ın rükünleri var. Doğru değil mi? Mesela İslam'ın da rükünleri var. Namaz, oruç vesaire. Şimdi bir imanın rükünleri var, bir İslam'ın rükünleri var. İmanın ve İslam'ın rükünleri bu nedir? Şubeye dahildir. Şubeden bir parçadır. Bu şubenin Şubelerin en üstünü, yani imanın şubelerinin en üstünü, imanın rükünleridir. Sonra İslam'ın rükünleridir. Anladık burayı? Heh, budur. Bu ve bunlara bağlı ameller ve İslam'ın rükünleridir. Doğru mu? En üstünü budur. O zaman diyoruz ki, her, şu, e, her rükün bir şubedir. Her rükün ney? Bir şubedir. Çünkü şubeden bir parça. Çünkü şubenin en üstünü neydi? La ilahe. En altı eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bütün din bu ikisinin arasında. Bütün ameller bu ikisinin arasında değil mi? Bütün din, kalbi, sözlü, azalayla bütün ameller bu iki şeyin arasındadır. Değil mi? Şurada. İki şeyin arasında olunca diyoruz ki bu iki şeyin arasındaki en üstün nokta imanın rükünleri. Sonra işte İslam'ın rükünleri. O yüzden her rükün şubedir. Yani bu iki şube arasında bir yerdedir her rükün. Ama her şube rükün müdür? Her şube rükün değildir. O zaman bir insan dese ki fark nedir? Deriz ki her şube bir rükündür ama her rükün bir şube değildir. Mesela her rükün bir pardon, her rükün bir şubedir ama her şube bir rükün değildir. Mesela şubenin bir örnek verelim rükün olmayan. Mesela yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bu bir rükün müdür? Rükün değildir. Yani rükün olmazsa olmaz. Hı? Olmazsa olmazlardandır. Yani ben onlarca mesela yüzlerce, binlerce örnek verebilirsin şubeden rükün olmayan. Ama rükün de böyle bir şey bulamazsın. Yani her rükün bir şube, her şubede bir rükündür. Cüzlere gelince cüzden kastımız ne? Sö dil dil kalp Başka? Dil, kalp, e, dil. dil Diz yazım, Dil, kalp, amel. Tamam. Diyoruz ki, şube hepsi, rükün şubelere dahildir. Cüz ise, bu rükün ve şubelerini yerine getiren, yerine getirmeye vesile olan şeylerdir. Tamam. Toparlıyoruz. Rükünler şubelere dahildir, şubelerdendir. İmanın rükünleri ise bu şubelerin en üstünüdür. Her rükün bir şubedir ancak her şube bir rükün değildir. Ehli sünnetin söz, kalp ve ameldir sözüne gelince işte bu üçü yani söz, kalp, amel imanın neydir? Cüzleridir. Tamam? Cüzlerdir. O zaman şimdi yanımızda üç şey oluyor. Cüzler, rükünler, şubeler. Rükünler şubelere dahildir. Cüzler ise şubeleri yerine getiren araçlardır diyelim. Tamam? Şubeleri yerine getirdiğimiz araçlardır. İnşallah e, önümüzdeki haftadan itibaren kaldığımız yerden devam edelim.